o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz ferâket gibi, Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz. Onlar, Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama,